675. Konu, Hazreti Ebu Bekir'i Ömer'i seçmesine itiraz eden Talha'ya verdiği cevap, Hazreti Ebu Bekir ölüm halindeyken Osman bin Affayn'ı huzuruna davet etti, Ayın namesini ona dikte ettirdi, fakat herhangi bir isim yazdırmadan bayıldı, Osman da kendiliğinden Ömer bin Hattab ismini yazdı, Ebu Bekir ayıldığında Osman'a, bir isim yazdın mı, dedi. O da, belki bir daha ayılamazsın da ümmet ihtilafa düşer diye Ömer bin Hattabı yazdım, dedi. Ebu Bekir, Allah'ın rahmetine nail olasın, eğer sen kendi adını da yazsaydın, sen hilafete ehil bir zatsın, dedi. O esnada Talha bin Ubeydullah, Ebu Bekir'in yanına girdi ve, ben, benim arkamdakilerin elçisiyim, sana gönderildim. Sen hayatta iken bile, Ömer'in bize karşı nasıl katı davrandığını biliyorsun. Bu durumda bizi, onun eline nasıl bırakıyorsun, Allah bunu senden soracaktır, diyorlar, cevabını söyle de onlara ileteyim, dedi, bunun üzerine halife, beni oturtunuz, dedi ve sonra Talha'ya, siz beni Allah ile mi korkutuyorsunuz, ben insanlara zulmetmiyorum, Rabbim bana, Ömer'in niçin halife seçtin, diye sorarsa, ey Rabbim, ben senin kulların içinde en hayırlı olanı seçtim, diye cevap vereceğim, sen eve git, bu söylediklerimi aynen onlara söyle, dedi.